bu dertle inşallah bizleri yaşasın Asr-ı Saadet'in o güzide hanımı Şöyle bir zihnimizi yoklasak Aklımıza neler dökülür Mesela ben zihnime gelenleri size söyleyeyim O Zemzemin banisi olan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Sekiz yıllık hamisi olan Kureyş'in efendisi olan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 Zübeyir bin Avvam gibi bir yiğidin anası. O Esma binti Ebu Bekir gibi hicretin nazlı gelini olan kuşağını hicret yollarında Allah için Resulullah için feda eden öyle yiğit bir hanımın kayın O Hatice gibi bir ananın gelini.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 Allah Resulü ile yakınlıklarını anladınız mı? Hz. Hamza hem Efendimizin amcası hem Efendimizin annesinden dolayı bir yönüyle teyzesinin oğlu bir üçüncü özellik daha var. Efendimiz ile Hz. Hamza süt kardeşleridirler. Dolayısıyla diğer amcalardan farklı bir biçimde Hz. Hamza'nın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 çok yakın bir münasebet görüyor Safiye anamız efendimize olan yakınlığının dışında Allah Avvam ile olan evliliğinden de ona üç erkek bir kız veriyor. Erkeklerden bir tanesini çok iyi tanıyorsunuz. Biraz önce ona onu söyledim. Aşere-i mübeşşereden olan Zübeyr bin Avvam o evlilikten. Onun kardeşi sahip, oradan ordan ve Abdülkabe oradan üç erkek. Bir de Ümmü Habib isimli bir kız var. Bu dört çocuktan Abdülkabe'yi bilmiyoruz. O da ihtimal ki İslam'dan önce vefat etmiş olabilir. Ama bu üç çocuk Zübeyir, Saib ve Ümmü Habib İslam üzere yaşayan ve İslam üzere de vefat edenler.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 Hz. Zübeyir'in bir amcası var Nebfel İbni Hüveylid Çok seviyor yiğenlerini. Babaları da olmadığı için İslam'dan önce O yiğenleri için elinden Gelen özveriyi ortaya koyuyor Bir gün Safi anamızın Karşısına çıkıyor sen bu çocuklara Zulmediyorsun bu kadar Baskı olur mu diye onu uyarıyor Safi anamız da ona Gerekçelerini söylüyor Ama gün gelecek iman.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 ama çocukluğu, gençliği Zübeyir bin Avvamın ve kardeşi sahibin böyle geçecek. Miladi 610'a tarihler yaslandığı zaman Hazreti Safiye 43 yaşında, oğlu Zübeyir 16 yaşında, ve Vesselam Efendimiz 40 yaşında, Cibril Emin, Muhammedül Emin'e en büyük emniyetin ve güvenin kaynağı olan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 Bir efendimiz Aleyhselatü vesselama, bir diğer yeni Ali'ye, bir diğer kardeşine, bir oğluna şöyle bir gözle bakmış. Sonra efendimizin karşısında ya Resulullah beni de aluhu'da, beni de götür. Ben de size yardım edeyim diye yeneninden izin istemiş. Ama efendimiz izin vermemiş. Onlar Uhud'un arkasında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 Nefsinizi Allah'ın elinden satın alın. Babam, yiyenim peygamber diye bana güvenmeyin. Vallahi yarın Allah katında bile ben size bir şey yapamam diyor. Bunu diyerek Aleyhissalatü vesselam refiki alaya yürüyor. Nedir bu? Ferdi sorumluluğun önemine bir vurgudur aslında bu.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 Hazreti Ebu Bekir döneminde oğlu sahip, Yemame'de şehit olacak bir de şehit anası olacak. Yaklaşık yedi buçuk yılda Hazreti Ömer dönemini yaşayacak Safiye anamız. Hicretin yirminci yılı yetmiş üç yaşında Safiye anamız ve böyle bir ömür yaşadıktan sonra bu dünyaya gözlerini kapayacak. Hazreti Ömer onun cenaze namazını kıldıracak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 Şaşma yarın şöyle oldu böyle oldu diye eğilme bükülme menfaatlerini değil beklentilerini ahirete endekslene ederek sadece Allah öncelikli ahiret öncelikli yaşa temelin sağlam olsun İslam'ın kalesi ol o ana gibi o ana gibi Zübeyir vari çocuklar yetiştir bu günler